bugün. Demek biraz zor bir soru sormuşuz ki hocam cevabı e, tam alamadık. Dinlesin, Namazın sünnetleri evet. nelerdir diye sorduk ve sünnet namazlar galiba anlaşılmış evet. zaman zaman. Namazın içindeki sünnetler veya dışındaki sünnetler nelerdir hocam? Yani namaz kılarken Hı -hı. yapılması sünnet olan hareketler ve söylenmesi sünnet olan sözler evet. nelerdir? Bunu söyle söylememiz gerekiyor. Hı -hı. Namaza başlarken iftitah tekbirini aldığımızda Allah kelimesinin yanı sıra ekber kelimesini de kullanmak sünnettir. Mesela Allahu ecel deseniz de iftitah tekbirini almış olursunuz ama Allahu ekber kelime ekber kelimesini eklemek sünnettir. Hı hı. Sonra namaza girdik. Ee, Sübhaneke okumak o da namazın sünnetlerindendir. Evet. Euzü besmele çekmek. Yok, nedir hocam? Sübhaneke, Euzü besmele çekmiyoruz. Hı. Duadır. Okunması sünnettir. Sübhanekeden sonra Euzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim demek hı hı. sünnettir Hanefi mezhebine göre. Evet. E, Fatiha'dan sonra besmele çekilmez. Hani besmeleyi sadece Fatiha'nın başında çekiyoruz. Sonra eee Rükû'a eğilirken allah Ekber demek sünnettir. Rükû'da üç etkili defa etkili Sübhane Rabbi el-Azîm demek sünnettir. Rükû'dan kalkarken Sem'i Allahu limen Hamide, Rabbena lekel hamd dualarını okumak sünnettir. Rükû'dan secdeye varırken rükudanken e, elleri dizlerinin üzerine koyarken hı hı. parmakların açık olması ve parmaklarla e, ellerin yani dizlerin tam olarak kavranması bu da sünnettir. Efendim eee rükudan secdeye varırken kalktık tabii. Allah semiallahül hamide. Rabbena lekel hamd. bunlar bu sünnetleri de yerine getiriyoruz. Secdeye varırken Allahu ekber demek. Secdede Sübhane Rabbiyel A'la üç defa en azından evet. değil mi? Söylemek. Secdeden kalkarken Allahu Ekber demek. Bunlar da sünnettir. Namazın sünnetleridir. Efendim e, o, secdede iken elleri yummak ve e, başı iki elin arasına koymak. Sünnettir. Sünnettir. Ve secdedeyken ayak topuklarını bitiştirmek sünnettir. Ee, rükuda unuttum söylemeyi, e, ayakları dik tutmak, yani dizleri şöyle eğmek değil, dik tutmak, dizleri doğ, doğru tutmak sünnettir. Evet. Kadınlar için ise biraz eğik ve yumuk şekilde durmak sünnettir. Ee, namazda e, otururken Sağ ayağı dik tutmak e, ve sol ayağı da yatık vaziyette tutmak sünnettir. E, son kadınlarınsa e, aya, sol ayaklarını sağ ayağın alt kısmından biraz dışarıya doğru oturarak atlarını tam yere e, getirmeleri sünnettir. Tahiyat ta oturduğumuzda parmakları kıbleye tam doğru şekilde yöneltmek ve teşehtte eşhedü en la la derken işaret parmağımızı kaldırıp diğer parmakları hafifçe yumup illallah dediğimizde tekrar bütün parmakları açmak, düz tutmak. Bir anlık. Evet. Mi? Bu Hanefi yani, mesele de La ilahe önemli. illallah deyinceye kadar. La derken kaldırılacak işaret parmağı, illallah derken de indirilecek. La dediğimizde işaret parmağını kaldırırken diğer parmakları da topluyoruz. Hı hı. Değil mi? Evet. Sonra da illallah derken hepsini açıyoruz. Yine eski vaziyete getiriyoruz. Ve e, son oturuşlarda namazın son oturuşlarında hmm. e, tahiyyattan sonra salibarik barik dualarını okumak sünnettir. Yani aklımda kaldığı kadarıyla namazın sünnetleri bunlardır. Bayram evet. namazlarında e, zevait tekbirleri hani normal namazın tekbirleri dışında tekbirler getirmek hmm. değil mi? Hani ellerimizi kaldırıyoruz bir daha salıyoruz üç defa İkinci rekatta yine öyle. Bunlar da sünnettir. Ee, i̇şte namazın sünnetleri aklımda kaldığı evet, kadar belki böyle, atlamış bunlar. olabilirim bilemiyorum ama bunlardır genelde. Evet. Evet.